ben de Ve Teknik Masa'da Selahattin'le beraber. Ee, güzel bir program dinliyoruz. Ama şu anda programı yaparken belki bir bitki ya da kuş türü yok oluyor ya da olmaya direniyor diyebiliriz. İşte balıklar ölüyor, toprak erozyonundan bahsedebiliyoruz hızlıca. Şehirlerde kalan son yeşil alanlarımız rant uğruna yok oluyor İstanbul'un taşı toprağı altın boşuna dememişler herhalde işte şimdi de bu topraktan satılarak ekonomi döndürülmeye çalışılıyor sanırım çok agresif şekilde yaşamaya başladık şehirde ee, ve kendi ruh halimiz de oldukça depresifleşti. Evet, bu geçen programlarda da konuşmuştuk, yürünebilir yeşil şehirler, e, ortamında insanların kan basıncının düştüğü, tansiyonlarının e, ideal şekilde geldiğiyle ilgili e, sağlığımızı direkt ilgilendiren şeyler. Biz de adaların bu bozulmamış bitki örtüsünü, e, temiz havasını, kendine has e, dokusuyla bu kızılçam ormanlarının içerisinde bir ot gezisi düzenledik. Ve de programda e, ortak olarak da Arka Güverte ile Dünya Mirası Adalar beraber gerçekleştirdi bu ot gezisini. Arka Güverteden Tolga ve Şebnem'in desteği için teşekkür ediyoruz. İşte konuğumuz da bu nedenle e, Arka Güverteden Tolga Bektaş. Tolgacığım hoş geldin. Hoş buldum. Hoş, geldin. hoş buldum Biz şimdi programda e, Arka Güverteden başlayıp e, STK'larla devam edip ot gezimize gelelim. Evet. Alp. Şimdi e, artık bize düştü e, korumak. Yani devlette de değil, sivil topluma düştü. E, çünkü e, biraz önce Deryan'da söylediği gibi, e, biz toprakları sata sata, e, toprakların üstüne bina dike dike ee, ...yaşamaya devam ediyoruz... ...halbuki bu topraklar bize lazım... ...her şeyden önce de bitki olarak lazım... İşte bu gördüğümüz... E, ...ot toplama gezisinde... ...şunu da gördük ki... ...birçok gıda da var... ...toprakta başka şeyin yanında... ...güzellik, ot, kuş falan mı gıda var... Ee, ...yani şey toprakta... ...vahşi toprakta da var... ...illaki tarım olması bile gerekmiyor o kadar... Şimdi tabii bu sivil toplum işi diye konuşunca arka güverte de adaların sivil toplum kuruluşları içinde sivrilmiş birçok alanda etkinlikte bulunan bir kuruluş, bir grup. Nasıl kurdunuz, nasıl yaptınız bu işi? Sen ne zamandan beri adada oturuyorsun bir kere? Ben yedi yıl önce annem babam yetmişlerde Birisi Hüseyin Rahme'nin matematik öğretmeni Birisi Burgaz'ın ilkokul öğretmeni ha. Büyükada'daki bir seminerde <gülüyor> Aşık olmuşlar da, Çok güzel bir aşk bir, hikayesi bir şey var, bir Temelinde var senin <gülüyor> adam çok <güzel>. Geçen programımızda <gülüyor> Keti Hanım'ın Annesinin evet, evet. babasının da evet. böyle bir aşk hikayesi Yani <gülüyor> ben e, 75'te Adada doğmuşum e, 76'da e, şehre Bir göç oluyor Ve e, bundan 7 yıl öncesine Kadar da hep bir adada Adayı, ada aşıkları, mehtap <gülüyor> e, şeyi böyle hep kafamda yer etmiştir. E, ve hani dedik annemle babam için böyle bir murad edelim. Bir, bir yer e, tekrardan böyle bir adayla e, hayatımızın bu evresinde devam edelim. Yedi yıl önce böyle bir niyetle adaya... Valla harika gelir, biz gelir, biraz öbür programlarda görüşürüz. biraz aşk hikayelerini adadakileri <gülüyor> ee, işleyelim. Evet, evet. Gelir gelmez de arka güverte hemen iki sene sonra galiba. Şöyle gelmez. yani e, benim hakikaten bir niyetim yoktu. Yani ada kavramı benim kavamda şöyle bir imgeye oturuyor. Denize girilen tatil e, Hı -hı. yeri. Sonuçta artık İstanbul'da ne denize gireceksin ne tatil yapacaksın. Sonuçta hani bu annemlerin geçmişte gençliğinde kalmış bir fotoğraf olarak bir evlatlık e, şey, görevi olarak ben bu evin alınmasına vesile oldum. Annemler için aldım. Fakat e, hayatın ironisi işte ben yaşar oldum. Annemler şehirde, <gülüyor> şehir bırakamaz oldular. E, ben yedi yıldır adadayım. E, ve mutluyum. Ve adanın e, yazlıkçı, turistik e, denize girilen bir e, yer değil. Hakikaten Programın da işte mottosu olan son İstanbul olduğunu, İstanbul'un ne olduğunu da hatırlatan cinsten bir yaşam alanı vapurumdan başlayarak yani şehirde şehir hayatını işte akbiliyle nihayetlendirip vapura bindiğin an göz göze gelip selam verdiğin, köşene oturup çayını karşındaki koltuktaki insanla paylaştığın ...bir ilişkiler, bir auraya doğru... ...yol alıyorsun. Bu açıdan ada beni e, aşık etti... Hı -hı. ...kendine. Hı -hı. E, Hı -hı. Arka güvertenin seyri de şöyle... Siz, siz de bir adalı olarak... E, e, ...adanın... ...vapurun arka tarafında oturan insanlarız. Kimler arkada oturur? <gülüyor> hani kışın ve... hani e, ...işte Poyraz'da bile... ...hani bu... ...işte denizin kokusunu... E, ...martının sana ortaklığını yeğleyen... Mehtabı kafasının üstünde... Yakalamaya gör, çalışan, ne taraftaysa... ...binmeden e, önce onu... E, ...oturacağı tarafı iskele veya sancağı seçen... ...insanlar... <gülüyor> ...muhabbetle demlenen... E, ...gönül insanları diyelim hani... E, ...böyle daha çok arkayı tercih edelim. Bir de vapurun sağa sol değil... ...iskele sancağı diyenler. E. <gülüyor> <gülüyor> Denizcilikten gelince böyle oluyor. <gülüyor> Esasında... ...şimdi biraz Suzan Teze'nin de... ...kulaklarını çınlatalım. Aynen. Çünkü... <gülüyor> Armut dibine düşermişti. olganın annesi evet, evet. de benim bildiğim e, bayağı bir sıkı aktivist o da bütün STK toplantılarında evet, evet, falan görüyorum. Olsun. Biraz esasını açar mısın sen sadece arka güverte değil daha bir sürü de Hı. E, dernekle e, şey, çalışıyorsun, e, aktif üyelesin. Evet. E, i̇şte e, hayatım şöyle geçiyor böyle üç gün e, adada dört gün şehirde veya dört gün adada üç gün şehirde şeklinde bir döngüm var. Ee, şehirde çalışıyorum. Ee, bir küçük, küçük bir çocuk yuvamız var. Ee, onun haricinde e, taşındayız ve e, Gezi Direnişi'yle beraber mahalle forumları vardı. Böyle onu da yad etmiş olalım. Maçka forumuyuz biz. Maçka Parkı'nda Gezi Direnişi'nden sonra bir araya gelen forumuz, Hı -hı. E, o güzel bahar e, şeyimizi, Hı -hı. İstanbul bahar e, e, siyasi iklimimizin kolay geçeceğini e, hissedip bir an önce yer yurt tutalım, buralara kök salalım derdiyle Komşu Kapısı Derneği'ni kurduk, iyi de ettik e, o, o fikriyatın, o Halit-i Ruhiye'nin e, yer tutmuş, yurt tutmuş haliyiz e, orada bütün böyle dünya görüşünden insanların bir araya gelip ben böyle cemal cemal ettiği Hı -hı. diyorum. Dekorasyonumuz da öyle yaptık ki Hı -hı. E, muhabbeti geliştirelim, meşki geliştirelim, birbirimizi tanıyalım. Farklı dünya görüşüleri, evet, insanlar. Hı -hı. Mümkün mertebe. Hatta evet. yani polemiği bol ama belki tek denilebilinecek şey adabı olan bir e, Hı -hı. halet-i rüyası vardır. Komşu kapısıyla e, yoğun çalışırım. Onun haricinde e, Şişli Demokrasi Meclisi'yiz. O, onun içerisinde de çalışırım. Ee, ...bu şişli... ...hayır meclisleri sürecinden... ...şimdi şişli demokrasi meclisine evrildik... Ee, Hı -hı. ...daha yurttaş temelli... ...hayır meclislerinden farklı olarak... Hı -hı. ...buradaki temel düstur... ...yurttaş bazlı olmayı... ...lokasyonlarda yurttaş bazlı... E, ...bir aradalıkları ...yegiliyoruz... ...yani geç o geziden... ...dönüp Hı -hı. dolaşıp böyle... E, Hı -hı. ...referansı geziyemiyorum... ...geziden beri bir şeyler olmadı... ...şudur budur... ...yumutsuzluk hayatı rüyası var... Aslında çok şeyler oldu ve hani bir Hı -hı. lokal bir araya gelişlerde biz yol yordamı öğrendik. Ve en son halinin yurttaş bazlı, yerel, otonom e, bir araya gelişler olarak e, kıymetli olduğunu görebiliyoruz. Bunun da haricinde e, en nihayetinde demokrasi için birliğin e, içerisinde koordinasyonunda çalışıyorum. Oradaki gene düsturumuz insanların örgütlülüklerini koruyarak bu kıymetli altını bir daha çizeyim. Bu örgütlülüklerle bir arada durduğum. Herkesin kendi örgütüyle katıldı. Herkesin kendi örgütünü koruduğu... Evet. ...yani onu yok etmediği evet, ama evet. onunla beraber... Bir, evet, ...nasıl bir ülke evet. istiyoruz? Yani nasıl bir cumhuriyet istiyoruz? Bunun için gayret sarf ettiği bir... E, ...siyasi oluşum. E, onun haricinde... ...bu aday ayağımız böyle. Evet. <gülüyor> i̇şte adı... Peki şu kuruluşundan beri... Bir, ...birazcık Arka güverte. Evet. Arka güverte şöyle... ...bir Nisan şeyiyle... E, ...akvaryum koyunda... <gülüyor> ...şimdi adalılar bilir... ...akvaryum böyle en adanın... E, ...gizli saklı bir koyudur... E, ...gizli saklı bir koyudur... ...fakat e, o da bir işgal altındadır... ...biraz hani oralara da... E, ...girsek iyi olur... Hı hı. E, ...bu işgal en son Orman Bakanlığı tarafından... E, ...yıkıldı... E, ...derdest edildi... ...fakat gene e, orası... E, ...oradaki hak iddia eden kişiler... ...orada hala yer tutmaya çalışıyorlar... E, fakat yani diğer duran işgal yerler veya bir şekilde bir protokolle tahsis edilinen yerler hala adada mevcut. E, 6 yıl oluyor evet 2012'nin 1 Nisan'ında biz arka güverteyi bir e, şeyde e, Alman koyun e, pardon akvaryum koyunda böyle 6 kişi e, niyet edelim kuralım dedik. ...kurduk. İlk yaptığımız iş böyle hani e, hakikaten bizim gibi böyle kaygıları, bir şeyler yapmak e, düsturuna sahip insanlara bir e, çağrı eyleyelim dedik. E, bir araya geldik ve ilk yaptığımız iş, e, şimdi düşünüyorum geçen günde o gözümün önüne geldim. Sevgili Orhan Siliyer'in e, bir önerisiydi. E, ütopyalarımızı yazalım dedik. Ada Hı. Ütopyalarımızı. Ben şimdi o Ütopyamı buldum. E, e, Ütopyanın bir tanesinde şey yazıyordu... E, ...değirmen burnundaki... ...değirmenin restore edilinip... ...oradan... ...adada yetiştirebileceğimiz buğdayla... ...öğütüp... E, ...şehre gereksinim duymadan... E, ...ekmeğimi yapabilir hmm. olmak. Evet, Hı -hı. çok çok önemli. Sanıçlarımız var, suyumuz var. Bir de buğday oldu mu? Hiçbir evet, şey ihtiyacımız evet, olmaz. <gülüyor> otlarımız var. Biraz evet, oradan ota evet. gelelim mi ister? Hatta şöyle... <gülüyor> ...konu konuyu açıyor... E, Örneğin bu Terki Dünya Manastırı veya Ruhban, Ruhban okulunda bir küçük bir reklamını yapalım. Örneğin hala keçisi, koyunu olan şeylerdir. Hmm. Ee, yani şey, genel düstur şey kendi kendine yetebilen hmm. e, bir yaşam alanının yaratılması hmm. ve aynı şekilde adının böyle bir şeyi vardı. Hmm. Ee, florası vardı, yaşam alanı vardı. Ama bu giderek yok oluyor. Yani ne kadar şehir kendine benzeştiren halini adaya zerk etmeye gayretinde olsa da biz gene de ben kendi kişisel küçük şeyimde bahçemde 200 metrelik bahçemde 4 mevsim ürün alıyorum en ufak bir kimyasal kullanmıyorum bir kuşçu arkadaşımın gübrelerini böyle alıp kesinlikle kimyasaldan yani kimyasal böyle çok veriyor onun için tercih ediyoruz diyor ya kuş gübresiyle ...kimyasalından daha çok böyle evet, şey aldım... ...gözlerimle görüyorum. Kompostu kendin yapıyorsun. Kompost, çöpüm şeyine, neredeyse yok gerçekten gibi. söylüyorum... ...bir haftada bir kere çıkar... ...onun da en büyük şey... E, ...destekçisi sağ olsun... ...bir kendi toprağımdaki o dönüşüm... ...bir de... E, ...sevgili Kerem... ...adamızın recycle, e, geri dönüşümcüsü... ...bir arkadaş, diyor, canavar gibi çalışır... E, ...işte metal... ...plastik, yalnızca biz camı haricinde... ...diğer şeylerin hepsi de... Kerem'in arabasına aktarırız. Yani haftada bir çöp çıkarıyorsam çıkarıyorum. Dur onun için onun haricindeki her şey evimin içerisinde bir döngü halinde kotarın, bunu geri dönüşüm bir, haline getiriyorsun bir, bir ki kalan ürünleri sonra, de tabii. sağa <gülüyor> sola dağıtıyorsun bize de geliyor yaşasın <gülüyor> Aa, ya yani çok <gülüyor> çok bereketli toprak veriyor bize gerçi şeyin e, bu tarım e, bu bu tamam başka güverte mi güverteyi söyleyeyim mi Heh, örneğin bir <gülüyor> düsturla yani bir şey yapacaksak toplumsal bir e, bir araya ge geleceksek sonuçta buranın aurası ile ilişki kurarak ve oradan bir şey öğrenerek yapmamız lazım. Yani şehirdeki bilinçle burada yani bir, bir şey ikame ederek yapamıyoruz. Burada örneğin adada ne var? Rumlar var, Ermeniler var. İşte Ordu Mesudiyeliler var. Malatyalılar, Pötürgeliler var. Dedik bir sofra kuralım. Hı hı. Ve arka güverte e, ada mutfakları etkinlikleri yaptı. Rum mutfağı, Ermeni mutfağı, Mesudiye yemekleri, Karadeniz mutfağı, Malatya yemekleri. Bu bir, bizim bir etkinlik Serimizdi ve bu sofrayı o insanlar tarafından mihmandarlık edinilerek yapıldı. Böyle dönemsiz olarak yemek etkinlikleri yaptık. Bunun haricinde sahillerde, ormanlarda temizlik kampanyaları yürüttük. Hızlıca geçeyim. Bu da çok böyle yaşadığı yere sahiplenme, ilişkilenme. Orayı yalnızca birilerinin işte temizlik görevlilerinin tek elinde olmadığı. Senin de ikaz etmen, senin de işte geri geldiği zaman belli noktaları çok... ...torbası koyma iradesini e, hepimizi aksettirdiği etkinlikler oldu. E, onun haricinde sahillerin kamuya açılması için etkinlikler yaptık. E, hatta bu şeyi ormanla beraber de bir süre yürüttük. Fakat bir saatten sonra orman müdürlüğü katılmamayı yeğledi bu çalışmalarımıza. Sonrasında biz ciddi tehditler ve şeyler de yaşadık. Yani e, sonuçta bu sahil alanları bir şekilde... E, e, orman özellikle orman tarafından tahsis ediliniyor ve bu tahsisin e, meşru olmadığını dile getiren bir kampanya örgütlemeyi iyi eyledik. Başka ne yaptık? E, yerel yönetimler ve muhtarlık konusunda nasıl bir muhtarlık nasıl bir yerel yönetim çalışması istiyoruz diye e, halk toplantıları yaptık. Park sohbetleri yaptık. Levent Kültekin, Foti Benlisoy Can Atalay, Ceyda Karan, Hüsnü Mahali. Bu insanlar parklarda sokakta ee, sohbetler eyledik. Ee, farkındalık gezileri yaptık Bu en son ot gezimizde buna dahil edilinebilir neler yaptık Adanın e, kiliseleri gezildi Evlerinde 60'ların 70'lerin e, gençleri tarafından insanlar e, ağırlandı ve o gençlik hikayeleri kırgazinoları sinemaları anlatıldı. İşte Troç kievii Masis ile gezdik. Koran Gümüş'le e, yetimhaneyi gezdik. Yani hakikaten o işe ömür vermiş insanların ağzından mekanların tanıtılmasına vesile olduk. Ee, başka ne yaptı? Kahvelerde ve açık alanlarda derdimiz en çok da böyle. Yani açık alanda, kamusal alanda e, adalılarla beraber iş yapabilir olmak. Belgesel gösterimleri, e, dinletiler yaptık. Örneğin bir dinletimizde bu pazar günü bir ada evinde olacak. Hiçbir ticari olmayan Hı -hı. hiçbir şey olmayan. Evet, bunlar olan... önemli. Bütün bu çalışmaların hepsi gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bunu tekrardan söyleyeyim evet. burada. Evet. Yani burada gez... bizi gezdiren mimar da adalı Hı -hı. evini açan insan da adalı Hı -hı. ve beraber bir işi kotarmayı öğrenir oluyoruz. Bence bu bu hepimize örnek olacak bir şeyler bunlar. Yani bütün adalarda belli girişimler var ama bu sizinkinin anlayışı çok örnek nitelikte. Evet. Yani şey. Peki e benim bir sorum sor olacak. Adadaki SETK'ların nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle. E yani tabii gönül hep daha fazlasını yeğliyor. Adanın profili ve kapasitesi açısından hakikaten ada çok kıymetli. Yani şunu çok duyarız. Nerede o eski bayramlar? Nerede eski İstanbul? Nerede eski adayı? Biz adada çok duyarız. Yani ada dediğiniz yer. iki tane demin seninle de konuştuk. Hmm. E, Çam Limanı'nda iki tane ıstakozcu varmış ya. Yani 60'larda ıstakozcu ne diyorum tamam Yalnızca kabuklu sepetçiler. Bu sepetçiler e, balık falan satmıyorlar. Yalnızca kabuklu deniz canlısı satan. Böyle bir şeyden bahsediyorum <gülüyor> Bize çok ütopik geliyor şimdi de. E, neyse 80'lerle beraber işte göç, e, tahribat e, Türkiye'nin hızlı değişimi falan. Hatta sonrasında işte Bodrum ve Güney'in bir şey olarak tercih edilebilir e, yazlık e, algısıyla beraber e, şehrin kirliliği falan filan yani hakikaten en çorak şeyine 80'ler 90'ların ortalarına kadar yaşıyor ada deprem mevzu da çok adada bir şey yaratmış örneğin e, e, fiyatların düşmesinde adayı tercih edilmemesinde e, bir neden olmuş fakat benim görebildiğim 90'larla 90'larda bir şehir şehirde yaşamak zorunda olan ee, ...yani ben buradan işte Datça'ya gideceğim... ...organik tarım yapacak, <gülüyor> yapacağım demeyen... Hı hı. ...ama şehirde yaşayacağım... E, ...şehirle hı. olan mücadelemi... ...devam ettireceğim ama şehri yaşamak... ...istemiyorum diyen böyle... ...İstanbul'u yaşamak istiyorum... ruhu solumak istiyorum diyen... ...insanların bir göçüne tekabül etmiş... ...ben, ben de bunun herhalde bir yerinde oturuyor ...bir yerine denk geliyorum... ...böyle hı. kıymetli bir... E, e, ...şey var... E, ...kıymetli bir göç var adaya... E, Şimdi bu kalitedeki insanların, bu yapabilirlikleri yüksek olan insanların oldukları yerde de bir sivil toplum çalışmalarında olması durumunda... ...bu işin şeyi çok daha fazla olabileceğini murad ediyorsunuz. Bunu şey yani yap potansiyel var. Potansiyel gerçekten çok Hı -hı. var ve ben hani hani şey yaparken, bir işi yaparken hani bir amaç ediniyorsunuz, bir sonuç vardırmak istiyorsunuz. Hani bu karıncanın o Kabe'ye gider misali... <gülüyor> hani ...belki murat ettiğiniz şey olmuyor... ...fakat ben onu yaparken... ...işte yanımdaki mimar Gülköksal... arkadaşından, Kor Koran Gümüş... ...arkadaşımdan öyle şeyler öğreniyorum ki... ...mücadelenin kendisi... Ee, böyle o yolun kendisi Şimdi Öğreniyorum derken programın da sonuna geliyoruz Eyvallah. Bizim 8 Nisan'da Hep beraber yaptığımız bir ot gezisi oldu Burada da hepimiz öğrenci olduk Katılım harikaydı evet. Çoluk çocuk yani 7-70 denilen yaş aralığında oldu Ve biz burada bilen değil Hepimiz bir öğrenciydik Kendi bildiğimiz e, Otları e, paylaştık, paylaştık e, bizim bilmediklerimizi gelenlerden bilen varsa söyledi biz hemen hemen orada tam 12 e, ot e, topladık işte Arap Saçı ve Rezene bunlar başka aynı isimde anılıyor ayrı isimlerde radika. Kaz Yatağı kazaya. Kaz, kazaya, <gülüyor> Maydanoz aynı isimle Ebe gümeci, Hindiba bu Radika hmm. olarak da biliniyor Kara Hindiba ayrı bir versiyonu Hodan ee, Kaya koru, ısırgan, biberiye, rozmeri labada, karabasotu evet, bu evet, lavanta evet. cinsi, turpotu, yabani kuşkonmaz bunun hepsini topladık. Evet. Çok değerliydi. Evet, evet, yani. E peki bunları bir de pişirdik, evet, <gülüyor> sonra da evet. bir güzel yedik video <gülüyor> olarak. <gülüyor> yani bu aslında küçük bir mikro şeyi veriyor <gülüyor> size. Evet. Biz hani bir yaşadığımız yerle bir bağ kurarsak kendi hayatımızı döndü, aç kalmazsınız. Bir kere. <gülüyor> ya onun için bu toprağa ihtiyacımız var. <gülüyor> Yani bunun politik bir şey yok yani ya da politik da azade kılmak Hı -hı. lazım ...ya yani sağı solu dinler din, din sizi bu toprak hepimizin ve aç kaldığımız zaman kuş kombasını doyurur Hı -hı. bu adanın e, işte şi, büyük ada hala var ineğimiz var ya yani adanın sütü var Tabii. çok okurum e, aday ayrı da var <gülüyor> var mı var e, he de yok maalesef hani ileriklere çıkacak. Ama bayağı da prosedür sıkıntı yaratıyorlar yani evet. izin verilmesi evet. konusunda. Programımızın sonuna geliyoruz Olur. maalesef. Bunu isterseniz ben kendi adıma şöyle bağlayayım. Siz de küçük <gülüyor> e, bağlantılar kurun. Bunların olmasının tek bir sebebi var. Bence en önemli sebep burada motorlu benzinli taşıtlar yok. Evet, evet, evet. Bunların girdiği evet. anda e, evet. her biri bir tehdit Aynen. olacak. Şu anda halen son İstanbul olarak kendini koruyor. Bir e, köy hayatını bize veriyor. Kıymetli tarafı da bu zaten. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Problemi evet sonlandıralım. yani şeyle bitirelim. Bu fayton mevzuyla da bitirelim. Faytonu kaybetmememiz lazım. Hı. Yani tabii ki hayvanların en iyi standartlarda e, yaşam alanları sağlanmalı. Fakat Faiton şehrin bize ilk taarruz hareketidir. Hı. Bir sürü taarruz hareketi vardır ama çok önümüzde duran bir Hı. şeyden bahsediyoruz. Şehri sokmayalım bu... Toprağımıza evet, Yok, doğru. Bu, bu sırada bu kadar ot toplamamızın sebebinin <gülüyor> altında atların gübresi evet, vardı. Evet, Muhteşem evet, bir evet. ürün İnanın evet. o koku benim hayatım evet. boyunca şeyimdir Birileri şey yap at kokuyor şey evet. Ben o kokuyu çok <gülüyor> seviyorum ya Egzostan çok at... çok daha iyi ben o <gülüyor> <seviyorum>. şimdi, <gülüyor> Bu arada programımızın Şimdi e, buradan çıkardığımız ders bir her fikirde olan insanlarla birlikte o insanların bir e, hareketi olarak davranmak. İkincisi de e, e, bulunduğumuz yerle işte ot toplayarak, hayvan severek falan bir sıkı bağ kurarsak oraları daha çok seviyoruz ve koruyoruz. Yurt oluyor. Yurt evet. oluyor. Program konuğumuz Tolga Bektaş'tı. çok teşekkür ediyoruz. Bu arada destekçimiz Cenk Demirçan'a da çok teşekkür ediyoruz. Biz haftaya buluşmak üzere demelden önce Selahattin hiç vaktimiz kaldı mı? Bir e, o parçamızı koyabilmek Tamam evet, o zaman efendim. şöyle o bir dakikamızı şöyle değerlendirmek istiyorum. Bir gezide sözümüz vardı bir e, çalkama Girit usulü otlardan yapılan çalkama tarifi verecektik. Bunun için bize Facebook sayfamızdan ve Twitter'dan bakarak bu tarifi alabilirler. Ama bu harika geziyi yaptığımız insanlarla beraber onlar için bir parça çok uygun. Ya, bir de şeyi söyleyelim <gülüyor> mi? E, 5 Mayıs'ta Hıdrellezi kutlayacağız Heveli'de. Tamam herhalde. şahane. Tamam. E, The Young e, Rascals'tan Growing. Hoşçakalın kalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne? Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuklu